Muhterem Ahmet Mahmud Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Elhamdülillahi Rabbil 'Alamin. Vessalatü vesselamu ala seyyidil murselin, Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin verdiği hayat nimetinden istifade etmeye devam ediyoruz. Varlık nimeti, nimetlerin başıdır. Yaratılmadan evvel, yokluktayken bizden hiçbir hayır beklenmezdi. şimdi varlık sahasına çıktık, bütün hayırlar, kemaller, güzellikler bizden beklenir hale geldi. Tabi bazen beklentilere cevap veremiyoruz. Bazı insanlar hiç cevap veremiyor. Efendim, yaşantılarını şerler ve noksanlıklar, cevaller içerisine geçiriyorlar. Kimi insanlar varlığın levazımından olan hayırları, kemalleri, hüzünleri cemalleri, güzellikleri temin ve tahsil edebiliyorlar. Bunlar hep Rabbimizin hidayeti iledir. Yaratmak ancak onun elindedir. Dilediğine hidayet yaratır, dilediğine dalalet yaratır. Rabbimizden istemekten başka çare yoktur. Bu kapıda acizlikten başka bir şey sökmez. Ben yaparım ben ederim demekle Mevla'dan bir şey koparılamaz. Bir dua kabul ettirilemez. Allahü u Teala kimse zorla bir şey yaptıramaz. Ve lakin Teala duada ısrarcıları sever. Israrla yalvaranları sever. İstemediğini almadan, bırakmayanları sever. İnna Allahi teala yuhibbul mulihhine fi'dduaa hadis-i şerifte buyurulduğu üzere ister ver ister verme şeklinde yapılan istekleri Rabbim kabul etmez. Mutlaka ver ya Rabbi diye yapılan dualara icabet eder. Fe inna azze ve celle le allah Allahu Teala azetlerini ikra edecek, icbar edecek, ona zorla bir şey yaptıracak bir güç yoktur. Onun için isteyelim. İstemek talep e, dua kapısı açılana icabet ve kabul kapısı açılmış demektir. Allahü Teala Hazretleri kime dua nasip ettiyse, mağfiretu Allahu du'a icabe. Kime dua kapısını açtıysa mutlaka kabul kapısının kapısını da açmış demektir. Bu itibarla bizler istiyoruz, yalvarıyoruz, acizliğimizi itiraf ediyoruz. Ya Rabbi senin bildirdiklerinden başka bir şey bilmiyoruz diyoruz. Sen öğret bize. Hikmet öğret Ya Rabbi. alim irfan öğret bize. Hidayat bizi. Kalplerimiz senin elinde dinle taatına sarf eyle, çevir kalp eyle Ya Rabbi diyoruz. Böyle dua ediyoruz. İşte şimdi evvelce başlamış olduğumuz bir hadis-i şerifin rivayetini devam edeceğiz. Tabii ki bunlar... Bu hadis şerifleri duyabilmek büyük iştir. Bunların konuşulduğu sohbetleri, konuşmaları dinleyebilmek büyük nasiptir, hazdır, bahtiyarlıktır ve şahadettir. Ayetlerden, hadislerden mahrum olmak e, tabii ki bedbahtlıktır. Efendim nasipsizliktir ve mahrumiyettir. Onun için Rabbimize yalvaralım, nimetimizi tamamlasın, nimet kıymeti bildirsin, bize şükrümüzü ilham eylesin. O büyük Rabbimiz nasıl kurtulacağımızı, ahirette neyle kurtulacağımızı bize talim buyursun, tarif buyursun ve kurtuluş yoluna bizi teslik buyursun. O yola soksun, o yolda yürütsün ve kaymadan, caymadan, şüphelere, vesveselere kapılmadan bu yolda bitirmek cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Önümüzde ahiret var. Dünyanın bir köprü olduğunu biliyoruz. Bu köprüden geçtik geçiyoruz. Yakında ahirete gidiyoruz. Çok yakındır. Çünkü ölümümüz aniden olacağına göre, ölümümüz çok yakın olduğuna göre, ahirete gidişimiz de çok yakın demektir. Zira Rabbimiz Teala öyle buyuruyor. İnsanların hesapları yanaştı, çok yanaştı. Yakında muhasebeleri görülecek. Nasıl inandıklarından, neye inandıklarından, ne konuştuklarından, ne kazandıklarından, ne dediklerinden, ne yediklerinden sualet tutulacaklar. Ve ف۪ي gafleti مُعْرِضُونَ Ama onlar gaflet içerisinde bu haberlerden yüz çeviricidirler. Hiç düşünmüyorlar. Bu hesabı hesaba katmıyorlar. Ama ahiretteki muhasebesi kimin kolay geçecek? Dünyada kendisini şiddetle hesap edenlerin kolay geçecek. Dünyada hesapsız yaşayanların hesabı zor geçecek. Mahşer elli bin sene, kimine, kimine iki rekat kıldığı farz namaz, adamına göre değişecek, kimine bir gece sabah olmak bilmiyor, ağrı çekene, sancı çekene, zahmet çekene, erbabı humuma sor geceler kaç saattir demişler. Dertliye sor bakalım bu gece bitti mi bitmedim, kaç saatte bitti. Huzur içerisinde, rahatlık içerisinde yatan da on saat uyusa da yeni yattım gibi kalkar, hiç gecenin nasıl geçtiğinden haberdar olmaz Bunun gibi hesabımızı Dünyada hesabımızı ağır yapalım Ahirette Rabbim hesabımızı hafif yapsın Kolay yapsın Kolay bir muhasebeyle bizleri muhasebeye tabi tutsun Böyle dua edelim böyle yalvaralım Defter sahilinden alınırsa O zaman hesap kolay olur Sol elinden alanların hesabı zor olur Sırtın arkasından alanların ki daha zor olur. Çeşit çeşit defter almak var. Bunlar önümüzdeki hakikatler, karşılaşacağımız gerçekler. Asla kurtulmamız, görmememiz, karşılaşmamamız söz konusu olmayan hakikatler bunlar. Masal değil bunlar, rüya değil bunlar, evham değil bunlar, hikaye değil bunlar, kurafe değil bunlar. Nasıl şu anda var olduğumuza. İnanıyoruz. Nasıl şu anda kendimizi tanıyoruz, biliyoruz? Nasıl konuştuğumuzu hissediyoruz? Siz benim konuştuğumu dinliyorsunuz. Bu konuştuğumu inkar eder misiniz? Yani konuşuyor mu acaba der misiniz? Demezsiniz. İşte Mevla öyle buyuruyor. Se'aizhu billahi. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضَ اِنَّهُ لَحَقْقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ Göğün yerin Rabbine yemin ederim ki, yüce zatımı and ki, Kur'an'ın verdiği haberler elbette haktır ve hakikattirler. Ne gibi? Sizin konuştuğunuzda şüpheniz var mı? Ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz. Şu anda şu konuşmanın olduğuna dair tereddüdünüz var mı? Şekke şüpheye mahal var mı? Yok. E duyuyorum işte, ne inkar edeceğim? E, sen nasıl böyle konuşuyorsun, duyuyorsun, dinliyorsun? Şu anda yaşadığını fark ediyorsun, hissediyorsun? İşte. Kur'an'ın buyurdukları aynı böyle bir gün... Yaşanacak Kimisi şu anda yaşanıyor Kimisi önümüzde yaşanacak Berzek aleminde kabir aleminde bizden önce Gidenler yaşıyor Biz daha o alemden haberdar değiliz Ölenler hoş yok olmadılar Ne görüşmeler Yapıyorlar ne toplantılar yapıyorlar Kimisi ne hesapta Ne azapta kimisi ne nimette Ne ferahta Şu andan efendim onlar hakkında Tabi ahiretle Dünya arasındaki köprü ve geçit alemi olan Kabir alemi başladı. Kimisi cennetini seyrediyor, kimisi cehennemini seyrediyor. Kimi dirildiğim zaman bu cennete gideceğim diyor. Ne zaman kıyamet kopacak diyor. Rabbi issa, ya Rabbi kıyameti bir an önce kopar da şu cennetime, keşküme, sarayıma, temellik alacağım yerime, yurduma yerleşeyim diyor. Kimisi Rabbilatukubisse'a. Aman ya Rabbi kabir azabına razım. Kabirdeki en gerek yılanlarına razım. O cehennemi gösteriyorlar. Ennâr u'radûne aleyhâ gudûven ve aşiyâ. Sabah akşam ateşe arz ediliyorlar. Cehennem gösteriliyor. Bak, dirilince buraya gideceksin deniyor. Onun için kaç kanal var şimdi evinde zıp zıp zıplıyorsun kanallara. Ya, kabre indin mi bir kanal açacaklar sana, hiç kapatamayacaksın. Düğmesi elinde değil. Kumandası elinde değil, istediğinde istediğini seyredemezsin. Keyfine göre program yok orada. Hidâ mâ tehâdûkûm u'ridâhâ aleyhû vil gadaati vel asyi kana min min ve in kana min min şerifinde sizin biriniz öldüğü zaman ne olur işi biter sen öyle zannet işi başlar ona ne yapılır? sabit ikametgahı diriltildikten sonra gideceği yer gösterilir çünkü seyreden ruh gören ruh Göz görmüyor, hakiki insan ruhtur, ruh görüyor. Ruh gitti mi niye gözün görmüyor? Gözün kafanda duruyor. Gören göz olsaydı, uykuda niye görmüyorsun, ölünce niye görmüyorsun? Gören ruhtur, kişiden ruhtur, bu sıfatlar ruha aittir. Beden bunların aletidir, kalıplığını yapıyor. İşte öldüğü zaman insan bedeni görmeyebilir. Ama hakiki görüş gücü ruhta olduğundan ona gösteriliyor. Kideciye ya cennet elindense cennet elinden olarak cennetlikler arasındaki makamı gösteriliyor. Cehennem elindense Allah muhafaza buyursun ona da ateşteki yeri gösteriliyor. Onun için önümüzde tehlikeli geçitler var. Çok yüklenmeyelim. O geçitlerde yüksüz adam zor geçer. Hele yüklü olursa çok zor geçer. Belki de hiç geçemez. Düşer aşağı cehenneme. Onun için Resulullah'ın sallallahu te aleyhi ve sellem talimatına ve tembihatına kulak verelim. Ceddidis i sefinete Ya Bader, Ebu Zerazetlerine çok hitapları var. Ceddidis i sefinete Gemini yenile, bakıma al. Feinnel behra amikun Çünkü çıkacağın deniz çok derindir. Kemin parçalanırsa o derin denizden kurtaramazsın. Gemini yenile. Ne demek gemini yenile? Öleceksin ahiret. Sonsuz bir hayat. Sonsuz bir okyanus. Sen bu sakat gemiyle nasıl o yola çıkarsın? Gemini yenile ne demek? Ehli sünnet vel cemaat yetikadı üzere. Nelere inanacaksın? Nasıl inanacaksın? Bir inancını tasih et, gözden geçir. Bu ehli sünnet itikadı demekle olmaz Ben ehli sünnet itikadı üzeriyim demekle olmaz Ehli sünnet uleması ne, nasıl inanıyor bunu bilmeden nasıl inanıyorsun sen Rabbinden haberin yok isimlerinden haberin yok sıfatlarından haberin yok Zaruriyatı diniyeden kesin inanılması gereken meselelerden haberin yok Böyle kör taklitçilikle iman olur mu ya Bu kadar ilim sebepleri var niye okumuyorsun dinlemiyorsun Gemini yenile ne demek? itikatını gözden geçir. Amelini gözden geçir. Abdestimi doğru alabiliyor muyum? Kuştumu doğru yapabiliyor muyum? Namazımı doğru kılabiliyor muyum? Kabul olur muyum? Reddedilme sebepleri var mı bende? Zekattan borcum çıkar mı? Oruçtan kazağım var mı? Hac farz ise tehir mi ettim? Aniden ölürsem ne olur bu hesap? Gemini yenile ne demek? Bunları gözden geçir demek. Hudizade kamila... فَإِنَّسَّ فَرَبَّ عِيدٌ Azığını tam al. Çünkü yolculuk çok uzundur. Öyle iki sandeviçle, iki ekmekle bu yol bitmez. Azığını tamam ne demek? İşte ayetler ve hadislerde beyan edildiği üzere. Ahiretteki geçimini temin etmen için, sonsuz cennete girmen için ne lazım? İman ve amel-i salih, zikrullah, tilavetül Kur'an, Kur'an okumak, Rabbini zikretmek. Haramlardan sakınmak, emirleri tutmak, faziletli amelleri işleyerek sonsuz hayatta ve ahirette geçim kazanmak. Dünyanın geçimine inanıyorsun, ahiretin geçimine niye inanmıyorsun? 5-10 sene daha yaşar mısın, yaşamaz mısın belli değil. Niye endişe yapıyorsun, aç mı kalacağım, sokakta mı kalacağım? Dünyanın açlığı, sokakta kalması telafi edilebilir bir şeydir. Ama ahirette böyle bir tedarik imkanı yoktur. Buradan almadığını oradan bulamıyorsun. Azını tam al Eksik bırakma Sonsuz hayat uzun yolculuk Aç, aç ve açıkta kalırsın Aç açıkta kalsan Parkta yatsan ne hala Cennete giremeyenin ortada yeri yok Mutlaka cehennemdir Ferikun fil cenne ve ferikun fil Bir fırka cennette bir fırka Kızdırılmış ateşte alevli ateş içerisindedir ya, Alevli ateşe kim dayanacak O zaman cennete girmeye mecburuz Yenide girmeye mecbursak, ehli sünnete göre itikad etmeye, inanmaya ve salih amel işlemeye mecburuz. Seni kimse zorlamıyor diye. Sen bu özgürlüğü nereden aldın? İster kılarım, ister kılmam. Tamam ama ister yanarım, ister çayarım, ister efendim hava alırım. Bunu diyebiliyor musun? Ben istersem yanarım, sana, sana ne kim karışır diyebiliyor musun? Bunu desen ne manası var ya? Bu intihardan beter ya. Göz görerek ateşe girer mi insan? Ya iman zafiyeti var İnanmıyorsun Doğru inanmıyorsun Görür gibi inanmıyorsun Şüphesiz inanmıyorsun Sende tereddüt var Sende şüphe var Sen acaba diyorsun Halbuki gözünü yumduğun gibi dünyadan Ahirete gözün açılacak O zaman göreceksin ne hayat varmış Ne geçim varmış Ne seçim varmış Ne adamlar varmış Efendim Başına gelecekler Ne hayatlar varmış Kim nerede ne yapıyormuş Sen ne zannediyorsun şu anda insanlar ne kadar farklı hallerdeler kabir aleminde. Dünyanın üzerinde 7 milyar varısı altında 70 milyardan fazla var. Hepsinin hayatı var ahirette bunların hiçbiri yok olmadı. Hiçbiri kaybolmadı. Aynen duruyor ruhları. Azap içerisinde olanlar var nimet içerisinde olanlar var. Bu iş hesapsız biter mi ya? Göz ardı edilebilir mi bu? Ben şimdi... Varsa dünya yoksa dünya diyorum. Hiç ahirette ne lazım? bu düşünmüyorum. İş midir bu? Onun için tehlike var. İmanlarımızda da tehlike var. Bu iman yakini dereceye ulaşsa, gözle görür hale gelse, şüphesiz bir inanç haline, haline alsa, bize Rabbimizin emirlerini terk ettirmez. Yasaklarını işlettirmez. Bize ahiret azığı tedarik ettirir. Dünya aklımız çalışıyor, ahiret kafamız niye çalışmıyor? Dünyada yola giden nasıl tedarikli gidiyor, hazırlıklı gidiyor? Hiç rastgele evlilik kolunu sallayarak uzun yola kim çıkıyor? Onun için azığını tam al çünkü yolculuk uzundur. Ve hafif min himlike fe akabete keudun. Yükünü hafif et. Yani sorumluluklar alma. Rabbinin haklarına kulların haklarına efendim taarruz etme, gavuz etme bu hakları ihlal etme. Rabbin emirlerini tut, yasaklarından kaç, kulaklarına girme. Yoksa ne alırsın, Yük alırsın. Ama önünde bir geçit var çok. Sarp geçit, şiddetli, zor, zahmetli. Sen bunları yüksüz bile zor geçersin bu böyle geçitleri. Kabir, mahşer, sırat, mizan. Bunlar kolay geçitler mi sanıyorsun? Mahşer'de, sırat köprüsünde yedi yerde tevkif var. Hesaba tutulma var. Binlerce sene süren muhasebeler var. Bu geçitlerde sen ağır yükün altında nasıl çekeceksin bu yükü? Ben e'râdâne kıyameti bizrâ. Ben size Kur'an indirdim. O Kur'an'dan yüz çeviren, onu dinlemeyen ayet hadis dinlemeyen kıyamet günü çok ağır bir yük taşıyacak. Halidine nefiye ebedi o yükün altında kalacak. Ve kıyameti yevmel Onların kıyamet günü yükleri ne kötü olacak, ne fena olacak. Öyle tehlikeli geçitlerde ağır yüklerin altında insan ezilmeyi göze alır mı? Yükünü hafif et. Kulakları varsa helallık iste. Emanetler varsa yâde eyle. Rabbin hakları varsa kazanı vazanı kıl, kazalarışlarını tut. Zekattan borcun varsa öde, çıkar. Emirleri tut, yasaklardan kaç, hazır ol. Hesaba hazır ol. Bu iş böyle. Bu hesap hepimizin bağlayan bir hesap. Herkesinki farklı olur. Fe memeni uce kitabı bi yemini. Defterini sıhhalinden alanlar fe yuhasabu hisaben Kolay bir hesap ile muhasebeye tabi tutulacak. Çok kolay. Ona sadece defterini, dosyasını yaptırdıklarını, yazdırdıklarını bir gösterecekler. Şöyle bak sen şöyle yapmışsın, şöyle yapmışsın, şöyle yapmışsın. Hadi geç. Teftişi kolay. Çünkü sağ elinden aldıysa demek sevabı günahından fazla demek. Femmen se kul etme vazinu mizanda sevabı fazla ise, günahı az ise fe uleke'l muflihun. İşte onlar felah bulacak. Bunun tersi de var. وَمَّا مَنْ خَفْفَتْ مَوَازِينُهُ Sevap tarafı hafif gelirse, günah tarafı ağır gelirse, فَوْلَاكَ الَّذ۪ينِ خَسِرُوا اَنْفُسَهُونَ fi جَهْنَمِ خَالِدُونَ Onlar kendilerini zarara uğratanların ta kendileridirler. Onlar cehennemde ebedi kalıcıdırlar. Allah muhafaza, yaptığı günahın helal olduğuna inanırsa, normal olduğuna inanırsa, harama helal derse, helala haram derse, Ahirete inanmazsa, yok öyle hesap ya, ne beni korkutuyorsun da keyfimi kaçırıyorsun derse, o ebedi kalır. Yaptığı işin haram olduğunu, günah olduğunu bilerek yapsa, son nefeste imanını da kurtarabilirse, o ebedi kalmaz ama, kim göze alır canım, bir kere bile yanmayı, bir dakika bile yanmayı, hele o cehennem ateşi gibi bir ateşe bir girip çıkmayı, kim göze alabilir? Bunu ya aklı yoktur ya imanı yoktur. Akıllı insan o ateşe girmeyi hiçbir şey için gözü almaz. Bunun gibi imanı olan da gözü almaz. Ama bir adam dünya aklı çalışıyor da ahiret kafası çalışmıyorsa, öldükten sonra dirilmeye inanmıyorsa o başka. E çünkü o zaten onu var saymıyor, yok sayıyor. O zaman vay onun başına gelecekler o artık gözüyle gördüğü zaman inanacak var mıymış yok muymuş diye sorulacak. Ona bilfil tatbik ettirilerek ateşin yaktığı gösterilecek. Yakıyor muymuş? Ha var mıymış? Tamam. Büyü müymiş? Sihir miymiş? Fesihirun hâziâ men tüm lâ Bu sihir miymiş? Büyü müymiş? Size Kur'an okuyanlara, ayet, hadis okuyanlara efendim bunlar e, bizi kandırıyor, büyülüyor, hurafe anlatıyor, aklımızı efendim başımızdan alıyor, öyle diyordunuz. Bakın bakalım sihir miymiş, onların okudukları şiir miymiş? Büyü müymüş, yoksa gerçek miymüş, hakikat miymüş? Böyle sorulacak. Şimdi biz tabii ki inanmayanlardan değiliz. Ama imanlarımızda zafiyet var. Bunu güçlendirmemiz lazım. Nasıl insanın vücudunda, bedeninde zafiyet olsa, e bunu takviye için vitaminler, haplar, ilaçlar, gıdalar, yiyecekler, bitkisel efendim, formüller vs. ile ...o zafiyeti gidermeye çalışır... ...çünkü o zafiyet... hayır alamet değildir... ...ne yapar... ...vücudun zayıf düştüğü bir anda mikroplar... ...zaten içimizde her mikrop var... ...ama vücut kuvvetli olduğundan ondan baş eder... ...ama zayıf düştüğü zaman da o mikroplar... ...ürer türer... ...başına yaşar... ...seni bir devri bir daha kaldırmaz... ...e iman zafiyeti... ...bu şekil kalsın diye bırakılacak bir şey değildir... ...bunun ilacını aramak lazım... ...Allah'ın zikriyle çok meşgul olmak lazım... Allah'ın zikriyle meşgul olaraktan bu iman kuvvetleşir. Kamil mürşitler bulmak lazım. Yol gösterici Mevla'nın dostlarına müracaat etmek lazım. Bunlar mahir doktor, hazir tabip arıyorsun ya işin ehli olmayan seni oyalar ondan sonra da iş işten geçer. Bu da onun gibi onu dinlersin, bunu dinlersin, oraya başvurursun, buraya ayak atarsın gidersin, boşuna kamil, mükemmel. Kendi olgun, seni olgunlaştıracak adama rastlamazsan teşkısın de bozuk olur, tedavin de yanlış olur, bu sefer vakit kaybedersen. Sonra toparlama fırsatın kalmaz. İşte iman zafiyeti de beden zafiyeti gibi e biz bir zaman gelir, bir an gelir, kötü olur. Son nefeste tehlikeli geçitlerin en başı başlıyor. Birinci geçit son nefes. Daha ölmeden evvel dünyada da insan bu tehlikeye maruz kalacak. Şeytan ona musallat olacak. Bana secde et, bana iman et diyecek İmanını almaya çalışacak Hararetli zamanında Ölüm susuzluğunda Ona su getirecek gösterecek Adam komada ayık değil baygın vaziyette Zor nefes alıyor veriyor Bak bu suyu Dökeceğim boğazından aşağı Seni ferahlatacağım serinleteceğim Sen bana inan diyecek Neler neler neler Evliya Allah'tan bazıları Son nefesinde soluna tükürüp şeytanı kovmuştur Ama şeytan ona ne demiştir sen beni kovuyorsun ama ben bu tehlikeli anda nicelerinin imanını bir bardak suya satın aldım. Yani bu büyük tehlike. E şimdi imanı zayıf olan adamın bu geçidi geçmesi kolay bir şey değildir. Çünkü ne zaman e, zayıf düşersin. imanın zaten zayıf idi. Sana namaz kıldıramıyordu, oruç tutturamıyordu, diremiyordu, Rabbinin emirlerini işlettiremiyordu, yasaklarından sakındırtamıyordu. E böyle bir iman o son nefeste e, şeytanın da cirit attığı... İmanını satın almaya kalkıştığı bir dönemde Allah muhafaza etsin Selamette kalamaz Selamette kalması çok zordur E ne lüzum var Biz şimdi fırsat elimizdeyken Niye bu imanımızı takviye edecek Güçlendirecek Sebeplere başvurmuyoruz Bunların başında ne geliyor Sohbet Nasihat dinlemek Sohbet dinlemek Bu konuşmaları dinlemek Kabul kulağıyla İnançlı bir şekilde dinlediğin zaman Ahirete karşı inancın kuvvetleşir İmanının nuru artar Dünyadan daha soğursun Bu sefer namaz kılman kolay olur Haramdan sakınman kolay olur Çünkü önümde ölüm var, kabir var, ahiret var Ben ahiret yolcusuyum bir anda Rabbime kavuşacağım Aniden öleceğim gideceğim dünyayı bırakacağım Bak sons hayat var ben hesaba çekileceğim Bunu düşünen insan ne yapar? Buna, Bunu düşünene ibadet kolay gelir Günahtan sakınmak kolay gelir. Rabbini zikretmek kolay gelir. Çünkü o Rabbim daim benimle beraber. Benim vefalı dostum, hakiki yarım, Mevlam ancak Rabbimdir. Diğer dostlarım beni terk edecek. Kabirde kimse yok. Mahşerde herkes başının derdine düşecek. Çoluk çocuk kaçacak, ana baba kaçacak, kardeş kaçacak. Ben niye devamlı benimle birlikte olan Rabbimin rızasını tahsil etmeyeyim? Onu memnun etmeye çalışmayayım da. Milleti memnun edeyim derken günahlara batayım Bak ahiret kafası çalışmaya başlarsa Bunları gösterir e Demek ki defterini sağ Allah'ın hesabı kolay İşi kolay Çünkü dünyada zor hesap yaptı kendine Ağır hesaplara tabi tuttu kendini Nefsinin muhasebesini güzel yaptı Hesabını güzel tuttu Defterini de sağ almak nasip oldu Şimdi ahirette bak sen şunları şunları şunları yaptın Elhamdülillah ne iyi şeyler yaptım Yüzümü hak edecek amellerde bulundum diyerekten onu muhasebesi biter. En قَلِبُوا اِلٰى mesrura, Cennette ailesi var, hizmetçileri var, kurulu düzenleri var, köşkleri, sarayları var, huri gilman vildan var, sonsuz hayat var, oraya sevinçli bir şekilde döner. Öyle sevinçli, daha onun sevincine denk bir sevinç dünyada kimse tatmış olabilir mi? Düşünebilir misin öyle bir sevinç? Dünyada öyle bir cehenneme girme tehlikesi, dünyada öyle bir azaba düşme tehlikesi veyahut öyle bir cenneti kaçırma tehlikesi yokken sen onu nasıl hayal edeceksin? Öyle bir azaptan kurtulanın sevincini, öyle bir cennete kavuşanın sevincini ancak kavuşan bilir. Buradan konuşmakla olacak şey mi bu? Ama bunun tersi de var. Ben men kitabı, kitabe ve defterini sırtının arkasından alan Sol elini göğsünden sokuyorlar Arkasından yarıp çekiyorlar Defterini hem sol eline veriyorlar Hep sırtının arkasından O da başlıyor Vay hakim neredesin gel Ya Rabbi canımı al Ya Rabbi beni kurtar ya Rabbi. Ey ölüm senin tam şimdi zamanın Ölsem de kurtulsam yaşanmaktan ümidini kesmiş Ancak cehennemde yaşayacak Rahat bir yaşantı süremeyeceğini Devamlı ızdırap çekeceğini bilen Efendim hayat ister mi? Helak ister Ve yaslâ se'îrâ O alevli ateşe girecek çare yok Bir de sebebine bak yine acayip sebebi var İnnehu kâne fiyelî mesrura. Çünkü o dünyada ailesi içerisinde sevinçliydi Yerdi içerdi filmler diziler izlerdi Namaz kılmazdı oruç tutmazdı Emir tutmazdı yasaktan kaçmazdı Bana kimse karışamaz ben kendi elimdeyim özgürüm Hürriyetim var derdi Mevla hiç dinlemezdi... ...Rabbine itaat etmezdi... ...tabi insan hanımıyla mutlu olacak... ...çoluk çocuğuyla mesru olacak... ...İslam'ın müşahede ettiği şekilde... ...meşru şekilde... ...eğlenecek, keyiflenecek, zevklenecek... ...ama... ...hesabı unutmayacak, ahireti unutmayacak... ...Rabbini unutmayacak... ...bu ne iştir günler, geceler, aylar, yıllar geçiyor... ...bir evde Kur'an sesi duyulmuyor, ...Allah denilmiyor... Zikredilmiyor şükredilmiyor o kadar nimetler yeniliyor içiliyor Bismillah Allah'ın adıyla diye başlanmıyor sonunda elhamdülillah ey kurban olduğum Allah ne nimetler verdin hamdolsun denilmiyor yeniliyor yutuluyor ondan sonra da Mevla'ya isyan için o kuvvetler harcanıyor ne olacak bu adama Tabii ki sen dünyada öyle mutluydun ha gel şimdi bakalım nasıl sevineceksin gör Ailesi içerisinde mutluydu ne demek Gayrimeşru şekilde İslam'a Kur'an'a Uymayan şekillerde Haramlarla Günahlarla mutluydu İnsan günahından memnun olur mu ya Kul kusursuz olmaz Mevla hafsız olmaz Hepimiz günah işliyoruz ama Hiç mutlu olmuyoruz ya Çok pişman oluyoruz çok moralimiz bozuluyor Nasıl düştük bu günahı estağfurullah diyoruz e yine düşme payı var tabi ki kuluz Ama insan günaha harama Sevinir mi ya Kendisini ateşe götüreceğine inandığı bir şeyi Efendim yaptım diye memnun olur mu? Bu nasıl imandır? En azından insan mahzun olur Üzülür Ya Rabbi Sen razı olmadığın işten Ben de razı değilim ama Nefis şeytan beni düşürdü bu işe Estağfurullah sana Dönüyorum rücu ediyorum tevbe ediyorum Pişman oluyorum af istiyorum demesi lazım iken Oh bak ne kadar ne yaptım Ne kadar zevklendim şunu şöyle çaldım Şunu şöyle çırptım Şunun şöyle malını gasp ettim, şunun fa faizi aldım, şundan şunu yaptım. Cık, bunlar iş midir? Bunlar nereden kaynaklanıyor dedimse, iman zafiyetinden. Bu zafiyet adamı sonunda imansızlığa kadar götürür. İnnehu zanne elle yehrur. Çünkü o kişi dünyadan hiç ahirete dönmeyeceğini, Rabbin huzurunda hesaba çekilmeyeceğini sanmıştı, buyuruyor ayet-i kerimede. İnşikak suresinde bak. Demek ki, bu imanlının sevinci değil. Müslümanın yapma, efendim, meşru şekildeki mesruriyeti değil. Bu nedir? Bu imansızın ahiret yok. Cennet yok. Cehennem yok. Ben böyle bir şey ayetmiş hadis inanmıyorum. Gözümün görmediğine inanmıyorum. Benim moralimi bozmayın. Kafamı karıştırmayın. Varsa dünya yoksa dünya diyenler. Bela inne rabbehu kânebî vesîrlâ. Öyle mi? Rabbin seni görüyordu. Ne yaptığını biliyordu. Seni ipsiz sapsız bırakmamıştı. Sorgusuz şualsiz bırakmayacaktı. Seni muhasebeye çekeceğini bildirmişti sana. Sen başıboş bırakıldığını mı sandın? Ne yaparsam yanıma kar mı sandın? Onun için iş zor. Bu hesabı unutmamak lazım. Defteri nereden alacağız diye çok ince hesap etmek lazım. Sağ tarafa konulacak ameller yapmak lazım. Sol tarafa konulacak ameller yapmamak lazım. Beşeriyet gereği düştükse öyle bir işe hemen Tebbi-i ile tedarik etmek lazım ki ölmeden evvel bu hesaplar düzelebilir. Öldükten sonra hiç düzelme imkanı fırsatı kalmaz. Onun için hadis-i şerif Abdurrahman Üsemür'e hadisini okuyorduk. Araya tabi mübarek günler, geceler, mevsimler girmesi münasebetiyle hadis-i şerife ara verdik. Ee, uzun bir hadis-i şerifti zaten madde madde her bir maddesi bir ders, bir kitap. Ama mesele nereye rucu ediyor? Konunun özeti nereye dönüyor? Ahiret muhasebesi için hazırlanmak, tedarik görmek ve ahirette nelerden faydalanacağımızı bilmek. Mesela buraya dönüyor. Bak, hadis-i şerifte son olarak hatırlıyorsam, iyiliği emredip kötülükten nehyetme vazifesinin mahşerde imdada yetişip azap zebanilerini, Ertaraf edeceği ve iyiliği emredip kötülükten ne edenleri zebanilerin elinden bile kurtarabilecek bir faziletli amel olduğunu anlatmıştık ve bu noktada kaldığımızı hatırlıyorum. Tekrarında zaten zarar yok. Ve rayitu racülem min ümmeti hevâ fin nâri fedyâ ethü dümûhullâti bekâ bihâ fid dünyâ min haşyetillâ fe bu şimdi deminki zebanilerin elinden cehenneme girmeden kurtuldu. Fakat şimdi bir adam gördüm ümmetimden ateşe düştü. Allah muhafaza yapıyorsun. Yani cehenneme düşmek de var. İnsan Müslüman olarak ölse bile cehenneme düşmeyeceğine garantisi yok. Ama ebedi kalmayacağına garantisi var. İmanı kurtaranlardan da azaba düşenler olacak. Ayet ve hadisler böyle söylüyor. Bak adam düştü ateşe. Cehenneme bir anlık bile giren insan kömür gibi çıkacak. Bu öyle tüy tü sülemeye benzemez yani. Her tarafı yanacak demek. Ölüm olsa çoktan ölür. Öyle bir ateşte sağ kalmaz. Ama ölüm yok. Atece düşünce ne oldu? Dünyada Allah korkusundan akıttığı gözyaşları geldi. Ağlarsın neden ağlarsın? Ağlamanın sebebi olması lazım. Her ağlayanın gözyaşı ahirette kurtarıcılık vasfı taşımaz. Mizanına konmaz. Hangi gözyaşı faydelidir? Allah korkusundan akıtılan gözyaşları. Bir insan Rabbini gösterişsiz, riyasız bir şekilde, tenhada, kendi başına zikrederken buyurulduğu üzere ''Ve beketmin beket min haşyetillah'' buyurulduğu üzere. ''Ve racülün ve aynun beket min haşyetillah'' İki göz, iki göze cehennem ateşi değmez. Birisi, hudutta nöbet bekleyen askerlerimiz çok vazife yapıyor. Sınırları bekliyorlar, teröristlere eşkıyalara karşı vatanı milleti müdafaa ediyorlar, namuslarımızı muhafaza ediyorlar. Yoksa bu eşkıyaların eline kalacağız. Efendim, düşmanlar saracak. Onun için askerlik çok büyük iş. Hali askerdeki nöbet beklemek gibi bir ibadet yok. Ribat, cihat. İşte onun için askerde uykusuz kalan, efendim açık kalan göze cehennem ateşi değmeyecek. Tabii ki o nöbette uyumayayım diye pür dikkat kesilerek efendim nöbet bekleyenler onların gözleri Allah'ın izniyle Azabından emin olacaklar. Bir de Allah korkusundan ağlayan göz. Onda tabi riya tehlikesi olmasın. Milletin içinde bir gösteriş iç kalbine girip de... ...ameli batıl olmasın diye ne olacak? Tenhada olması daha makbul. Onun için insan... ...kendi başına şöyle bir düşünüyor. Rabbinin azametini, büyüklüğünü... ...o mahşeri, o ahireti... ...ne cevap vereceğim, ne hesap vereceğim... ...günahım çok... ...Allah'ın korkusundan bir ağlama geliyor... Ürperme geliyor, tüyleri diken diken oluyor. Ve o gözyaşları var ya dünyada Allah korkusundan ağlayabildiysen o kolay bir şey değil o. O cehenneme düşen adam dünyadayken Allah korkusundan ağlamış. E dünyadayken yapılan ameller hele ki Allah'tan korkmak çok büyük bir iş. Allah korkusuyla ağlamak, titremek büyük bir iş. Mevla iki korkuyu ve iki emniyeti bir arada cemetmen buyuruyor dünyada korkana ahirette emin ederim dünyada emin olana ahirette korkuturum bunun için bu kişi Allah korkusundan gözleri yaşardığı için Mevlamızın e, lütfu keremi fazlu keremi diğer günahların nedeniyle ateşe düşmüş olan bu kuluna yetişiyor o gözyaşları geliyor ahirette ameller güzel suretlere bürünüyor güzel ameller güzel suretlere kötü ameller çirkin şekillere bürünerek geliyor ve o gözyaşları onu ateşten, cehennemden çıkarıyor. Yani cehenneme düştükten sonra çıkmak var. Tabi hiç düşmeden inşallah direkt cennete girmek nasip olsun. Duhul evvelin ile bila hesab ve la sebk Hoca efendiler dua ederler. Cenaze dualarında daha çok ederler. İlk girenlerle birlikte. Hesapsız azapsız. Bunlar büyük işler. Tabi biz öyle dua edelim. halimmet olalım ama... Düşse bile insan çıkma ümidi var. İmanlı kurtaran e, çıkma ümidi değil. İmanını kurtardıysa kesin çıkacak. Günah kadar e, yansa da veya Mevla'nın murad ettiği kadar illa tam ceza vermeyi de bilir, Bir miktarını affeder. Dilediğinin tümünü affeder. Dilediğinin bir miktarını affeder. Dilediğine tam ceza çektirir. O bilir. Tevbesiz ölenin işi Mevla'ya ismarlamıştır. وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ مِتُوبْ مِنْ ذَنْ بِهْ فَاَمْرُهُ مُفَظُولِ Günahlarından tam tevbe edemeden, makbul tevbeye ulaşamadan ölenin işi Rabbine ısmarlanmıştır. Dilerse rahmet eder, isterse azap eder. Onun için tevbeye koşalım. Ahiret muhasebesini göz önünde devamlı bulunduralım. İçinden çıkılacak bir şey değil. Avukatı yok, temyizi yok. Danıştayı yok, sayıştayı yok. Bozması yok, bir beklentisi yok, hiçbir şey yok. Bu buradan bu hesap düzelecek. Oraya gittikten sonra hiçbir şey olmaz. Ciddi işlere ciddi davranalım. Yani. Bu iş bir olasılık değil. Bu muhakkaktır. Ve rayitu min ümmetin gad hevet sahifetü Ümmetimden bir adam gördüm ki amel defteri soluna düştü. Heyvah! O amel defterleri havada uçuşacak. Onun için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Mahşerde insanlar nasıl olacak? Siz çoluk çocuğunuzu hatırlayabilecek misiniz? Buyurdu ki üç yerde Kimse kimseyi düşünemeyecek O kadar ağır bir Düşünceyle Endişeyle ve ile Karşılaşacak ki Peygamber olsa çoluk çocuğunu düşünemeyecek Peygamber olsa herkes derdine düşecek Bir tanesi Amel defterleri uçuştuğu zaman Herkes Can boğazına gelmiş heyecandan Sağma mı düşecek soluma mı düşecek Öyle döne döne gelir Tabii ki Ne yaptıysan o gelir. Amelin karşına gelir. Mevla sevabını eksiltmez, günahını artırmaz. Mevla zulmetmez ama e sen tabii hangisini kabul etti, hangisini reddetti? Hangi günahından tevbeni kabul etti? Hangisini etmedi? Bilmiyorsun ki. Bizden cahil kimse var mı? Öyle beklerken adamın defteri soluna düştü. Eyvah, eyvah, eyvah. Ne kötü bir durum ya. Sol elinden alanın işi yaş ya. Ah keşke ben Defterimi almayaydım. Ya leyteniyle müte kitabiye. Ve emmâ men kitabı bu Sol elinden defter alan. Böyle diyecek. Keşke bana bu defter verilmeyeydi. Vele medrimâ abi. Keşke hesabımın ne olduğunu bilmeyeydim. Ya leyte hakanetil kadıya. Keşke o ölüm benim işimi bitirseydi bir daha diriltilmeyeydim ya. Dirildim de şimdi çıktım ahirete. Ben ne yapacağım? Hakikaten zor. Fecaa min Allah. O anda Allah'tan korkusu geldi. Dünyada korkmuş. O anda Allah'tan korkusu geldi derken o anda korkmaya başladı değil. Dünyada korkuyordu. E dünyada korkuyordu da niçin defteri solundan geldi? Ya o insanda işte denge bozuluyor. Bir zaman Allah'tan korkuyor, katılıyor ondan sonra bir ayarı kaçıyor. Nefis şeytan ona Rabbini unutturuyor, Kabiri unutturuyor, ahireti unutturuyor, mahşeri unutturuyor. Onun için, ama bazen de korkusu, Mevla'ya karşı bir saygı, bir korku dünyada takınıyordu. İşte o korku geldi. Aldı onun amel defterini, ne yaptı? Sol elinden aldı, Allah korkusu sağ tarafına koydu. Bak ne cilveler olacak, ne değişiklikler olacak. İnsan yandım, bittim derken... Ta düzelmez hesabım derken Mevla kulunun hiçbir amelini, halini zayi etmeyecek demektir. İnnellezine amenu ve amilus salihat. O kimseler ki iman ettiler. Doğru dürüst ehl sünnete göre inandılar ve salih ameller işlediler. Namaz, oruç, hac, zekat, İslam şartlarını yerine getirdiler. İnnalallahu duyuecre men ahsana amele. Biz güzel amel işleyenin ecrini, sevabını zayi etmeyiz. Halbuki o güzel amele mukabil nice de kötülükler yapmıştır. Günahsız durmaz insan ama Mevla buyuruyor hayrının da ecrini zayi etmeyiz. İşte ne yapıyor? O Mevla'dan korkmak çok salih bir ameldir. Mevla'ya karşı bu saygı Allah korkusu büyük iş. Allah korkusundan ağlamak ayrı bir şey. Efendim içinde o korkuyu saklamak ayrı bir şey. Efendim Mevla'yı hatırlamak bu korku imandan gelir ya... ...inanmayan korkmaz... ...e demek ki imanı ne kadar güçlüyse o kadar korkar... ...inne etkâkum ve billahi ...billâhene... Allah en iyi bilen benim... ...Allah'tan en çok korkan benim... ...buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem... ...çünkü korku marifete tamir... ...insan bilmediğinden ne korkacak... ...zararını, gücünü... ...heybetini bildiği şeye karşı... ...bilgisinin nispetinde korku alır onu... ...onun için... ...bu korku Allah korkusu... ...Allah kalplerimize yerleştirsin... Rabbim hepimizi kendisinden korkutsun, kendisini saydırsın kendisine tazım ettirsin, heybetini kalplerimize ilkaçsin, yerleştirsin Ya onun gayrinden korkmayalım, sadece ondan korkalım. Korkulması gereken ancak Allah'tır. Allah-u <gülüyor> birinden çekineceksen ancak Allah'tan çekin. Falahtu kafun ve kafuni, inkuntu müminin. Eğer inanıcıysanız müslümansanız kafirlerden korkmayın. Dünyanın kavruşuyla bir şey yapamaz. Benden korkun. Eğer gerçek müminseniz ancak benden korkun Bu korkuyu Mevla'nın korkusunu kalplerimize yerleştirecek dünyanın kavrundan korkmayız. Korkmayınca da ne yaparız? Cesaretle vatanımızı müdafaa ederiz. Ondan sonra memleketimizin bölünmemesi için ona göre tedbir alırız. Efendim bu kadar İslam alemi işgal altında. Irak perişan ya milyonlarca insan öldü, sürgün oldu ya. Namuslar perişan oldu, heba oldu, heder oldu ya. O Filistin e öyle o gazetesi abluka altında çocuklar ölüyor, ilaç yok. Suyu kesiyor, benzini kesiyor, ilacı kesiyor. Bu kadar milletin çoluğu, çocuğu, aç, sefil, suçsuz, efendim hiçbir direnci, güvencesi olmayan insanlar bunlar. Zavallı insanlar ha efendim. Abluka uyguluyor işine geldiği gibi. İşte Müslümanlar Allah'tan hakkıyla korkmayınca Kafirlerden korkmaya başlayınca Dünyaları da perişan oluyor Ahiretleri de karab oluyor Eğer müminseniz Benden korkun Ahiretten korkun Bak benim uzundan ne cevap vereceğinizden korkun O zaman ne yaparsınız Vatanınıza sahip olursunuz Sabredersiniz Tabiz vermezsiniz Toprağınızı satmazsınız Harpten kaçmazsınız Nöbetten kaçmazsınız Hududu bırakmazsınız Dünyanızda kurtarırsınız, ahiretinizde kazanırsınız. Bu korku çok, dünya yarar, ahirete de yarar bu. Allah korkusu. Rabbim tebareke ve teala cümlemize lütfu keremiyle muamele eyleyip, bak ahirette mahşerde ne kurtul kurtaracak vesileler var. Bu vesilelerden birine, en azından birine teşebbüs etmeyi, temessük etmeyi, sarılmayı, tutunmayı nasip eylesin. Bu vesilelerin biriyle kurtulmayı bize müyesser eylesin. Allah Teala zebanelerine yakalanmak, cennete düşmek, defterin sol elinden almak gibi afetlerden, felaketlerden, böyle bir tehlikelerle maruz kalmaktan, muhatap olmaktan muhafaza eylesin abi. Hem amin diyelim hem dua edelim, hem insanları davet edelim, tebliğ edelim. Bak bu kanalak, efendim, kanalize edelim, şurayı dinleyin, şu saatte aman kardeşim hesap var, ahiret var. Ya gidiyoruz ahirete kazanalım gidelim ahirette perişan olmayalım dönüşü yok telafisi tedariki yok ya birbirine acıyalım Allah için acıyalım Allah için tebliğ edelim ya başka ne istiyoruz sizden bir şey istediğimiz yok bu itibarla inşallah burada kalalım Müslümanlar zor durumda olan Müslüman kardeşlerimize de çok duacı olalım bari Muharrem ayında Allah canlarını mallarını namuslarını Kafirlere karşı muhafaza eylesin, onları kafirlere haram eylesin Allah, Muharrem ay e hürmetine dokundurmasın Allah. Celle şanuhu celle celaluhu. Kafirleri Müslümanlara dokundurmasın allah Teala haram eylesin mallarını canlarını ırzlarını namuslarını vatanlarını topraklarını onları da unutmayalım Haram hürmetine dualarda bulunalım efendim bu içinde bulunduğumuz hürriyetimizi güvencemizi şu vatanımızla namaz kılacak oruç tutacak ticaret yapacak helal kazanacak çoluk çocuk büyütecek emniyet hürriyet nimetlerini unutmayalım kıymet bilelim ham edelim şükredelim Allah'tan bilelim ve bunun şükrü ne cinsinden olur her işin ameli şükrü cinsinden olur Madem bu hürriyetimiz var, bu, bu hürriyet içerisinde ne yapalım? Eğlencelere değil de Allah'ın dinini anlatmaya, kullara iyiliği emretmeye, onları kötülükten ne etmeye kaydet edelim ki bu güvencelerimiz bozulmasın. Ağzımızın tadı bozulmasın. Dünyamız, ahiretimiz berbat olmasın. Şükredelim bak insanlar ne vaziyette. Her dakika bombalar patlıyor kafalana Bu bomba yağıyor ya. Irak'taki Müslümanlar olsun, Filistik'teki Müslümanlar olsun, Afganistan'daki Müslümanlar olsun. Ne zor durumdalar. Biz hürriyet içerisinde, emniyet içerisinde İslam'ı yaşamaya gayret edelim. Gayrimeşru eğlenceleri, keyifleri, zevkleri, sevinçleri bırakalım. Burası bir köprüdür. Geçit yerindeyiz, geçişteyiz. Burada efendim eğlenmek, oynamak, gülmek köprünün üstünde arabayı durdurup köpek atmaya benzer ya. Bu akıllının yapacağı iş midir? Geç karşıya ne yaparsan yap. İmanımızı kurtaralım, ahiret sahiline selametle çıkalım. Ondan sonra cennet diz boyu nimet, sonsuz hayat var. E bir sabır lazım canım ya. Hemen her şey peşin olsun istenirse ahiret kaybedilir. Onun için bazı keyifleri bırakacağız, bazı istirahatleri bırakacağız. Fedakarlık yapacağız. Bu fedakarlığın karşılığını dünyada da ahirette göreceğiz inşallah. Allah bütün dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı muratlarını ihsan eylesin, şerlerden emin eylesin. Hastalarımıza acil şifa dertlerimize deva, borçlarımıza edalar, ödeme kolaylıkları, işsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı işler, her birerlerinizin her dinleyenlerin dinledikleri yerlerde kalplerinde ne muratlar hayırlı istekler varsa Rabbim okunan ayetler hadisler hürmetine bereketine ihsan eylesin amin bi ve yasin ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala ve sahbihi ve teslimen kathiren velhamdülillah rabbil alemin müminatın sizlerin de için ve şehitlerimizin şehit asker ve polislerimizin ervahı için el fatiha Muhterem Ahmet Mahmudzulu Hoca Efendi ile Tefsir dersleri. Tefsir.